Flegmatik ve Alman olmasına karşım, Pirogov'un davranışları kendisinde kıskançlığa benzer bir takım duygular uyandırmıştı. Kafasını patlatırcasına düşünüyor ama bu Rus subayından kurtulmanın yolunu bulamıyordu. Bu arada Pirogov, arkadaşları ile Pipo'sunu tüttürürken, evet subay ve Pipo ayrılmaz bir ikili oluştururlar, yüzünde çapkınca bir gülümsemeyle güzel bir Alman kadını ile ilişki kurduğunu anlatıyordu. Dediğine göre kadının bütünüyle avucuna düşmesi an meselesiydi. Bir gün Meşşanski'de yürürken, başını kaldırıp tabelasında semaver ve cezve resmi bulunan bir binaya baktı. Şans işte, tam bu sırada Sarışın Dilber de camdan o güzel başını uzatmış dışarı bakmıyor mu? Pirogov durdu, kadına el sallayıp, Guten Morgen dedi. Sarışın da eski bir tanıdığını selamlar gibi selamladı onu. Kocanız evde mi? diye sordu Pirogov. Evde dedi, Sarışın. Hangi günler evde değildir? Pazarları, pazarları evde olmaz dedi, aptal Sarışın.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 Kadın bağırıyor, çırpınıyor, onun bu hali Pirogof'u büsbütün kışkırttığı için bitmez tükenmez öpücüklere boğuyordu kadını. Tam bu sırada kapı ardına kadar açıldı ve önde şiller, arkasında Hoffman ve Marangos Kunz içeri girdiler. Üçü de fitil gibi sarhoştu. Saygıdeğer birer zanaatkar değil, sıradan işçiydiler sanki. Şillerin nasıl çileden çıktığını, nasıl büyük bir öfkeye kapıldığını ben anlatayım. Okurlarım kendileri değerlendirsinler. Görülmemiş bir öfkeyle haykırıyordu Alman. Kaba adam. Sen benim karımı nasıl öper? Sen Rus subayı değil, sen bir alçak. Ah dostum Hofman, ben bir Alman, Rus domuz değil. Hofman başıyla onu onaylarken, yüzü kıpkırmızı kesilerek geleğinin rengini alan Şiler, elini kolunu savura savura bağırmayı sürdürüyordu. Ah ben boynuzlu olmak istemiyor. ''Tut onu yakasından dostum Ofman. Ben onu istemiyor. Ben sekiz yıldır Petersburg'da oturuyor. Benim anne Şuap'ta. Nürnberg'de benim dayı var. Ben Alman. Ben boynuzlu bonfile değil. Çıkar onun üstünden bütün giysileri dostum Ofman. Kamrat kuns Siz de onu eller ve bacaklar sıkı tutun.'' Böylece Pirogof'u kıskıvrak yakaladı Almanlar. Kurtulmak için bütün çırpınışları boşunaydı temenin. Çünkü kendisini sımsıkı yakalayan üç meslektaş... Petersburglu Almanların en dev yapılısıydılar. Üstelik ona öyle kaba, öyle saygısız davranıyorlardı ki. insanın içine ezen bu sahneleri anlatabilmek zor. Ertesi gün polisin her an gelip kendisini tutuklayacağı korkusuyla dalda yaprak gibi titredi durdu Şiller. Dün olup bitenlerin gerçek değil, yalnızca bir düş olabilmesi için neler vermezdi. Ama ne gelir elden. Olanla ölenin çaresi yokmuş. Pirogov'un sağa öfkesi tepesindeydi. Yalnızca o korkunç aşağılanmışlık duygusu bile çileden çıkmasına yetiyordu. Sibirya sürgünü ve kırbaç, Şiller için düşündüğü cezaların en hafifiydi. Uçarcasını evin yolunu tutarken kafasındaki tek şey hemen üzerini değiştirmek ve doğruca generalin huzuruna çıkarak üç Alman zanaatçının nasıl azıp kudurduklarını etkileyici bir dille kendisini anlatmaktı. Ama o bununla yetinmeyecek ve karargaha da yazılı bir başvuruda bulunacaktı. Karargâhtan Şiller için yeterli ağırlıkta ceza çıkmazsa O zaman devlet konseyine Hatta belki de doğruca imparator Hazretlerine başvuracaktı Ama gelişmeler Hiç böyle olmadı Giderken bir pastaneye uğrayıp iki dilim börek yedi Kuzey arısının sayfalarını karıştırıp Bazı yazılara göz attı Sonuçta pastaneden çıktığında Öfkesi epeyce dinmişti Öte yandan akşam serinliği öyle hoştu ki Neva caddesinde Hafif bir gezinti yaptı Akşam sekize doğru artık generali pazar günü rahatsız etmenin hiç hoş kaçmayacağını düşünüyordu. Hem o gün pazar olduğu için general kesinlikle bir yerlere çağrılıydı ve herhalde evinde yoktu. Böylece generali bırakıp bir arkadaşının evine gitti. Sivil asker pek çok memurun katıldığı keyifli bir akşam toplantısı vardı arkadaşının evinde. Bütün gece orada kaldı ve yalnızca kadınlara değil erkeklere de parmak ağızlatan hünerli figürlerle dolu bir mazurka yaptı. Dünyanın halleri diye düşündüm ertesi gün, Neva Caddesi boyunca yürürken, şu iki küçük olay aklıma gelince. Nasıl da tuhaf, nasıl da anlaşılmaz oyunlar oynuyor, alın yazımız bize. Acaba arzuladığımız bir şeye hiç kavuştuğumuz olmuş mudur? Kavuşmak için var gücümüzü harcadığımız bir şeyi elde etmişliğimiz? Galiba bunun tam tersi oluyor hayatta. Kimi gösterişli atların çektiği şık bir araba için yanıp tutuşur ve yanından hızla geçen arabaların ardından... Özlemle dilini şaklatırken, kiminin şahane atlar koşulu göz alıcı bir arabası oluyor ama o neye sahip olduğunun bile farkında olmadan biniyor arabasına. Kimin de şahane bir aşçı ama iki minik lokmadan başka bir şeyin giremeyeceği yüzük kadar bir ağız olurken, kiminin hangar gibi ağızı oluyor ama onda da yiyecek kuru ekmekten başka ara ki bir şey bulasın. Yine de tuhaflıkta hiçbir şey neva bulvarının eline su dökemez. Siz siz olun, Neva bulvarına inanmayın. Ben kendi adıma Neva bulvarında yürürken, paltomun yakasını kaldırır, karşıma çıkan hiçbir şeye bakmamaya çalışırım. Burada her şey yalan, her şey hayaldir çünkü. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Siz şu üzerinde harika dikilmiş redingotu ile iki dirhem bir çekirdek yürüyüp giden adamı varsıl biri mi sandınız? Yanıldınız efendim. Yalnızca üzerindeki giysiden ibaret biridir o. Siz şu kilise inşaatı karşısında duran iki şişko vatandaşı, kilisenin mimarisi üzerine bir fikir tartışmasına mı tutuşmuş sandınız? Hiç ilgisi yok. Şu iki saksanın dalda karşılıklı oturuşlarının ne tuhaf olduğu üzerine konuşuyor onlar. Ötede el kol sallayarak coşkuyla konuşan genç adamın, karısının onu pencereden bir top gibi tanımadığı bir subayın üzerine attığından söz ettiğini sanıyorsanız yine yanılıyorsunuz. Lafayet şarabının lezzetinden söz ediyor o genç adam öyle coşkuyla. Siz yoksa şu hanımların, e, hanımlara hele hiç inanmayın. Sonra vitrinlere de pek bakmayın. Güzel ama dünyanın parasının istendiği bir takım ıvır zıvırlar sergilenir oralarda. Ama asıl şapkalı hanımlara bakmaktan korusun Tanrı sizi. Güzel hanımların pelerinlerinin dalgalanışı uzaktan nedenle hoş görünür ama bendeniz hiç meraklanıp onları izlemeye kalkışmam. Bir de Tanrı aşkına sokak lambalarından uzak durun. Olabildiğince açıktan geçip çabucak uzaklaşın onlardan. Güzelim redingotunuz, fenerin pis kokulu yağıyla kirlendiyse yine şanslı sayılırsınız. Bir tek sokak lambaları değil, her şey yalandır burada. Neva bulvarının işi gücü yalan, işi gücü göz bağcılıktır. Özellikle de gecenin var gücüyle bulvarın üzerine abanmasıyla binaların, Soluk sarı, ak duvarlarının değişik bir görünüm aldığı ve tümüyle ışığa, şamataya gömülen kentte atları üzerinde çığlıklar atarak havaya zıplayan arabacıların arabalarını köprülerden uçarcasına geçirdiği ve nesnelerin gerçek olmayan yüzlerini gösterebilmek için sokak lambalarını şeytanın kendisinin yaktığı zamanlarda. Sevgili dinleyiciler, sizlere Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Nikolay Vasilievich Gogol'ün Neva Bulvarı öyküsünü Mazlum Beyhan'ın çevirisinden okuduk. Bir roman, bir hikaye.